Ah. Evet, Loşka. Kaldığım yerden devam ediyorum. Kırık Hayatlar Bölüm 3 Ömer Bey hiç için bu o kadar inanılmaz bir şeydi ki durarak ciddi ciddi söyleyip söylemediğini anlamak için Bekir Servet'e baktı. Bu hikayeyi uzaktan uzağa bilirdi. Acı bir kaynana gelin hikayesi. Güzel, henüz çocuk bir gelin. Yine henüz çocuk, daha bıyıklarını tutmaya başlamadan mürüvveti Görünmek istenerek evlendirilmiş bir koca Sonra bu iki çocuğun arasında Oğlunun kendisinden başka bir varlığa Bağlı olmasına Kendisinden başka bir bağlılıkla mesut olmasına Tahammül edemeyen bir ana Ne o kızda Ne o kızda kocasına sahip çıkma hakkını Kurabilecek kadar bir tecrübe ne o kocada annesinin elinden balmumundan bir oyuncak yumuşaklığıyla istenilen şekle girmek için mahkumiyetten kendini kurtarabilecek bir kuvvet vardı. <gülüyor> Ana, asıl tatmin olmayan canavarca bir kıskançlık da ilk gününden başlayarak gelinine düşmanlık beslemişti. Bu düşmanlığın hiçbir dakika sakinleştiği, bir küçük insafı görünmeyen, sürüp giden eziyetle nihayet zararmış olmuş ''Talihin bir kötülüğüyle başına düşen bu müthiş darbenin altında şaşırmış, sersemlemiş bir çare genç kadın, bu henüz çocuk kadın, bir gün iki bohçayla bir arabaya bindirilerek babasının evine gönderilmişti. Kaynana hanım derhal ilan etmişti. Oğlunu tekrar evlendirecekti. ''Hem o şırfıntının üstüne'' diyordu ve karısıyla gizlice haberleşen oğlunun yine ''onu düşünüyor'' görünmesinden daha da alevlenen bir hırsla o zamandan beri bir başka gelin arıyordu. Ömer Bey hiçle Vedide birkaç kere onu gelin arayan gözlerle kağıthaneden dönerken tesadüf etmişlerdi. Vedide isyan ederek "Lakin niçin arasını dinliyor? Madem ki karısını seviyormuş, onun yanına gitsin." derdi. Ömer Bey hiç karısının saf mantığına sığmayan bu meseleyi bir kelimeyle hallederdi. Para. İnsan kalemde 400 kuruş maaşla evlenince karısının kollarını atılamazdı. Annesinin dizinde yatmaya mahkum olurdu. Vedide sorardı. "O halde niçin evlenirler?" Ömer biç cevap verirdi. Bedbaht olmak ve başka biriyle bahtiyar olması pek mümkün olan bir ça bir bir bir de beraber bedbaht etmek için. Rica ederim karıcığım sus. Bilmezsin bu mesele, bilmezsin bu meseleler bana ne kadar dokunur. <gülüyor> Beni nasıl eder? Ve karısına sükûtu tavsiye ederken kendi taşarak devam ederdi. Ah bu yolda evlilikler toplum hayatı için ne müthiş, ne tehlikeli bir hastalıktır. Sonra bunun ne kadar önemsenmeyen masum duygularla yayıldığına sünnet edilir, mektebe başlattırılır gibi mürüvvet görmek için bu mürüvvet kelimesinin etrafında kurulan evliliklerin nasıl yapıldığına dikkat edilse inan şaşar, insan şaşar. Mürüvvet bilseler bu... Ah! Vurguları yanlış yapıyorum biliyorsun az önce seninle yine konuştuk kötü bir şey şeycesini söylemiyorum Allah kardeşsin yani öyle bir Ama bazı konular açılınca böyle tansiyonum yükseliyor yani senin de farklı olmadığını biliyorum canım çok yanıyor devam ediyorum mürüvvet bilseler bu mürüvvet kelimesinin altında ne cinayetler saklıdır titrelerde çocuk mektepten çıkar çıkmaz hatta çıkmadan biraz bayıkları terliyor görünse etraf telaşa düşer yetişti büyüdü artık yavrularını okşamak zamanı geldi denir. Bu çocuktan bir koca, bir baba yapmak isterler. Lakin ondan evvel yapılacak bir şey var. Her şeyden evvel onu bir adam. Her şeyden evvel onu bir adam, karısı için bir koca, çocukları için bir baba olabilecek bir adam yapınız. Bugün evlilik tellallığıyla mahalleden mahalleye, kapıdan kapıya sürten kadınların ellerinden pusulalarıyla resimleri toplansa, bu mürüvvetleri görülecek zavallılarda ne tuhaf, garip, tuhaflığıyla garipliğiyle beraber toplum için ne acı, ne korkunç bir topluluk meydana gelirdi. Hemen her zaman büyükleri henüz terlemiş çocuklar. Kimisi mektepten yeni çıkmış, İstanbul'a yerleşmek için kendisine sahip çıkacak birini arıyor. Kimisi filan bakanlığın filan kaleminde mülazım, Kendisi, kendisini kayıracak bir münasebet kolluyor. Birinin annesi öldükten sonra babası evlenmiş, oğlunu defedecek bir yer arıyor. Başka birinin göze açılmasının maksadıyla bir an evvel başı bağlanmak isteniyor. Hepsi öyle çocuklar ki kendi kendilerini idare etmek üzere bıraksalar boğulacaklar. Sonra bunlara, size işte bir karıyla bir sürü çocuk, hayatta bu girdabın dalgaları içinde, bu girdabın dalgaları içinde kendinizden başka onları da kurtaracaksınız deniyor. Bu zayıf çocuk kolları tabiatıyla bu zorlu vazifeye kuvvet bulamıyor. O zaman hep beraber kendisi, karısı, çocukları hep beraber boğuluyorlar. Artık bir dili rica etti. Susun bey derdi. İçime baygınlık geliyor. Demek şimdi Talat Bey için nesibet isteniyordu. Ömer Bey hiç hayretinden gözlerini Bekir Servet'ten ayıramıyordu. O da bu tuhaf teklife gülüyor. Bekir Servet arkadaşının koluna girerek dudaklarında ince bir tebessümle cevap verdi. Bak bundan emin değilim. Benimle beraber buna dair görüşürken muhakkak gülüyor. Çünkü bir gün... Bekir Servet Bey'e eş olmak ihtimali Bekir Servet Bey'e eş olmak ihtimali de var. İtiraf et ki bu bir kadın için o kadar hafif alınacak bir evlilik değil. Lakin Bekir Servet Bey pek ihtiyatlı. Nasıl tarif edeyim? Pek çekingen, evlilik sahasında bir adım bile atmayan işte 6 aydır karar veremiyor. atmaya. işte 6 aydır karar veremiyor. Şu halde meseleyi hızlandırmalı. Araya başka bir evlilik ihtimali koymalı. Anlıyor musun? Ömer Bey hiç sesinde saklanamayan bir sertlikle. Bunu anlıyorum dedi. Fakat anlaşılmayan bir başka nokta var. Madem ki bugün bir biçare bir, bir kızı asla gerçekleşmeyecek bir ümit veriyorsun. O da her sözünü kesti. Affedersin. Yalnız ümit değil. Başka şeyler de veriyorum. Elini Reding Redingutu'nun iç cebine sokarak cüzdanını gösteriyordu. Terzi'nin hesap pusulası burada duruyor. Şimdi oradan geçeceğim. Sonra birden sesini değiştirdi. İknaya çalışan, etkilemek isteyen Yavaş, tatlı bir sesle ilave etti. Evlilik? Elbette. Pek iyi bir husul. Toplumun mühim bir kuralı. Varlığının temeli fakat bir kısım erkeklerle kadınlar için hiç öyle değil. Bugün bir Bekir Servet'ten bir Ömür Bey'iç yapabilir misin azizim? Ah, bugün bir Bekir Servet'ten bir Ömer Bey'iç yapabilir misin azizim? Bana kahvelerin bütün dumanlarıyla dolu havası, Beyoğlu'nun caddesinin kadın kokusuyla akan çağlayana bir gazime köşesinde alınmış dört rakıdan sonra bulutlu gözlerle, bulutlu bir beyinle gece gezmeleri lazım. Beni bu muhitin içinden çıkarıp da neyin, neydi senin çocuklarının isimleri? Oh, pek güzel çocuklar, pek hoş, pek zarif. Fakat ben, beni onların arasına sokar ve her zaman bunların cıvıltılarını dinleyeceksin dersen, Bekir Servet belki bir ay tahammül eder fakat sonrasına söz veremem. Öyle zannediyordum ki bir gün birdenbire yuva, yuvasından kaçar ve bir nebile bulmaya gider. Öyle sıra dışı bir varlık, ince bir şiir ki türlü hül. Öyle sıra dışı bir varlık, ince bir şiir ki türlü hülya nameleriyle işlenerek şarkısı söylenecek. Gidilip dizlerinin kenarında oturulacak. O mini mini yumuşak beyaz, canlı bir çiçek zannolunan eller öpülecek. Onun için düşündüğünüz çılgınlıklar ipek eteklerinin kenarında serpilecek. Bu hayal çiçeklerini onun zarif o içinde okşaya okşaya doyamadığınız ayaklarını çiğneteceksiniz. Nihayet o artık sıkılıp da bastırılamamış bir esnemekle size yetişir deyince ayağa kalkacaksınız. Terzinin ödenmiş hesap pusulasını masanın üzerine yavaşça göstererek ve göstermeyerek bıraktıktan sonra gideceksiniz. Şimdi ne Nebile'yi, bu şiiri, burnu akan çocuğunu emzirir bir ana yapabilir misin? Bir dakikadan beri Ömer Bey hiç artık ayrılmaya fırsat bekleyen bir vaziyette durmuştu. Peki Servet'e daha fazla devam için imkan bırakmadı. Bilir misin Bilir misin ki dede, senin bu felsefelerinden o kadar haz almam. Bence burnu Akın çocuğunu emzirir bir ana asıl bir şehirdir. Değeri terzilerin ödenmiş hesap pusulalarıyla değil, elleri öpülerek yüceltilir. Onun için istedim ki Nebila'da namuslu bir babaya, senin isimlerini unuttuğun Selma ile Leyla'ya benzer bir çift çocuk hediye edecek bir ana olsun. Seni temin ederim ki, ona bugün felakete uğramış bir kız kardeş. Kardeşe acırcasına acıdım. Bekir Saybet'in hızlı bir hareketle elini sıkıyordu. O, bir saniye salıver... O, bir saniye salıvermeyerek... Fena ediyorsun dedi. Acımak pek tehlikelidir, bilir misin? Onun ne demek istediğini göz görmek görmeksizin Ömer Bey hiç ayrıldı. Saatine baktı. Aklı birden kendisini bekleyen hastalarına geri dönerek dudaklarının arasından mırıldandı. Ne kadar geç kalmışız. Bugün akşam üzere Ömer Bey hiç evinin önünde tramvaydan... Atlarken birkaç adım ötede bir konak arabasının beklemekte olduğuna dikkat çekti. Onu bu şekilde gelip aldıkları olurdu. Selma ile Leyla evin önünde küçük bahçede oynuyorlardı. Selma ona atıldı yanaklarına kadar yetişemeyerek kolundan öpüyordu. O günün mühim olayını haber verdi. Söz edil Ferit ile beraber gitti bey baba. Şimdi Leyla yetişmişti. Bana ne getirdin be baba? Ne getirdin? Ömer bir Leyla'ya bugün şeker yok. ''Nine kadın.'' diyordu. Sonra onu susturmak için hasta çocukları kendini ısındırmak için cebinden eksik olmayan küçük şekerlemelerden bir tane vererek... ''Ben artık dersimi öğrendim bey baba.'' ''Zı ''Değil mi bey baba?'' ''Şimdi iyi söylemiyor muyum?'' diyen Selma'ya sordu. ''Suzi dinlere gitti kızım?'' Kapıdan vedide seslendi. ''Bey şimdi Suzi dili bırakın. Sizi içeride bekleyen var.'' Ömer Bey içeri girince yavaş sesle haber verdi. ''Şekure Hanım içeride. İki saattir sizi bekliyor.'' Siz gidin, ben kendimi tutamayacağım. Vedidenin gözleri doluydu. Ömer Bey iç muayene odasına girdi. Yanında dadısıyla Şekureyi ayakta kendisini bekler buldu. Bugün şehirde mi? Bugün şehirde miydiniz efendim? dedi. Şekure. Evet dedi. Bu sabah bu sabah yalnız dadımla beraber. Şimdi artık o kadar iyiyim ki bugün ilk defa köyden inerim ben size gelmek istedim. Size büyük bir teşekkür borçluyum, değil mi efendim? Beni öyle özenle bir ağabey özeniyle tedavi ettiniz ki. Gözlerini indirerek dizinin üstünde çarşafına kıvıran parmaklarına bakarak yavaş sesle ilave etti. Ben, ne yalan söyleyeyim, yaşamak için o kadar büyük bir heves duymuyorum. Fakat babamla annem, onlar hep gözümün içine bakıyorlar. Tek bir kız, tek bir kız, elbette akları var. Nasıl olur? Yapayalnız kalıverirse ne yaparlar? Şu halde onların namına da size teşekkür etmeliyim. Gözlerini kaldırdı. Ömer Bey içe bakıyordu. Sonra bakışları yön değiştirip dadısına çevrildi ondan bir başka söze girmesini bekliyor gibiydi. Daha söylenecek şeyleri için nasıl başlayacağından şaşırmış görünüyordu. Birden karar verdi. İlk önce kelimeler ağzından karanlıkta tutunarak yürür. ilk önce kelimeler ağzından karanlıkta tutunarak yürüyenlere mahsus bir tereddütle, duraklamalarla çıkıyordu. Sonra sizden bir de küçük ricamız var. ''Ben rica ediyorum efendim. Dadımın haberi yok. Hatta o da şimdi şaşıracak. Öyle zannediyorum ki artık köyden ne kadar istifade beklenirse hasıl oldu. Ondan başka ben biraz da kuruntuma mağlubum. Köyde daha fazla otursak bütün kazandıklarımı kaybedeceğim zandına kapılıyorum. Anlıyorsunuz değil mi?'' ''Efendim?'' ''Anlıyorsunuz değil mi efendim?'' ''Rica edeceğim şey sizin için o kadar kolay ki babama iki kelime et söyleseniz.'' Ömer Bey hiç hastaların bu yolda garip arzularına alışmış tecrübeyle gülümsedi. ''Peki anlıyorum.'' dedi. Köy size çok alınmış bir ilaç tesiri yapıyor. Biraz tiksiniyorsunuz. Şekure sevindi. Oh ne iyi keşfettiniz. Tamamıyla böyle. Ben bunu bulamıyordum. Evet, evet artık köyden hani siz bana iki ay evvel bir ilaç vermiştiniz ki bilmem kaç kere tekrar edilmişti. İşte öyle tiksiniyorum. Ömer Bey hiç, Müsaade eder misiniz? Sizi ufak bir muayene edeyim. O zaman Şeküre muayene edilmekte alışkanlık kazanmış bir hasta maharetiyle çarşafının üstüne attı belini gevşetti. Hızla parmaklar hızla parmaklar gömleğinin kopçalarını çözdü. Korsasını, kordonlarını gevşeterek çekti. Dadısını kucağına attı ve onu rahat bırakmak için pencereden sokağa bakan Ömer Beyciğe. "İşte efendim." dedi. Ömer Beyciğ bu hasta, harap göğsün omuzlarından omuzlarından tuttu. Onu dik duracak bir şekilde doğrulttu. Şekilinin sırtında kalan ince gömlekleri ince gömlekleri eliyle sıvazlayarak düzeltti. Parmaklarının ucuyla bir noktayı, kendisince bilinen bir noktayı arıyor gibiydi ve kulağını oraya koydu. Nefes alır mısınız? Biraz öksürür müsünüz? Biraz daha. Şimdi nefes almayın. Alın. Biraz daha öksürün. Ve Şekure, bu adamın elinde uysal, arzu edildikçe kollarını indirip kaldıran, başını sallayıp gözlerini yuman bir bebek boyun eğişiyle nefes alıp öksürürken... Zavallı harap ciğerlerinin içine nefesini tutmaya çalışarak tekrar öksürürken Ömer Bey için kulakları, sanki bu zayıf fızarı delip geçen şiş keskinliğiyle bu sakat göğsünün içe, içerilerinde geziyor, onu bütün hastalıklı ayrıntılarıyla görüyordu. Kaç kere, kaç yüz kere böyle harap göğüslere kulaklarını yapıştırmış. Nefes alır mısınız? Biraz öksürür müsünüz? Biraz daha. Biraz daha. Nekaratını tekrar etmişti. kulu ona haber verirdi. İşte burada. Evet, hastalık oradaydı. O zaman pus... O... ''O zaman pususunda bir canavar keşfetmiş kadar sevinirdi. Fakat bu canavarın keskin tırnakları vardı. Onları göstererek hınç ve kinle dolu gözlerle ona bakar, onunla onun onu aciziyle alay ederdi. ''Rica ederim. Biraz daha yüksürür müsünüz?'' Şekeri yalandan oyunlar yapıyordu. Ömer Bey hiç birçok hastasında bu hilelere dikkat etmişti. Onlar da doktorlarının kendilerini biraz daha iyi gösterecek hakikatte de biraz daha iyi olmak ümidi var denebilirdi. Ömer Bey hiç şimdi parmağını gezdirerek vuruyordu.'' <gülüyor> Yine burada bir ağrı hissediyorsunuz değil mi? Şeyh ufak bir treddütten sonra. Eskisi kadar değil efendim dedi. Ömer Bey hiç bu sesi, yalan söyleyen bu hasta sesini çok iyi bilirdi. Parmağını oradan ayırmıyor, orada hep kendine alaycı gözlerle bakan hastalığa. İşte burada parmağımın altındasın, seni orada görüyorum, yalnız sıkamıyorum diyor gibiydi. Evet, yalnız sıkıp öldüremiyordu. Böyle dakikalarda mesleğine, bilime, tıbbın acizine karşı büyük bir isyanla hastalarının yüzüne bağırmak istedi. Haydi gidiniz elimden hiç, hiçbir şey gelmeyecek anlıyor musunuz? Hiç, hiç sonra bu hüsran nidasının üzerine kapanarak zavallı insanlık, zavallı hayat zavallı insanlık zavallı hayat için acı bir ümitsizlikle ağlamak isterdi. Şekrüi muayene edip bitirdikten sonra karşısında geçti ve dudaklarında doktor tebessümüyle o hiçbir zaman arkasında gizlenen hisler anlaşılamayan komedyen tebessümüyle bana az kaldı fena bir hata yaptıracaksınız efendim dedi. Şekeri anlamayan gözlerle bakıyordu. O hep tebessümle devam etti. Eğer sizi muayene etmek aklıma gelmeseydi köyden inmek için gösterdiğiniz sebepleri aldanacaktım. Sizi o kadar iyi, köyden o derece köyden o derece istifade etmiş buldum ki şimdi şehre inmenize razı gelemeyeceğim. Şekeri cevap vermedi. Çarşafın üstünü omuzlarını aldı. Sonra karşısında bekleyen, cevap bekleyen Ömer Bey içe bakmayarak dargın bir sesle Evet fakat benim için köyden inmeye sebepler var. Size anlatılamayacak sebepler. Cümlesinin bu kısmını pek yavaş bir sesle söylemişti. Bir saniye ağır bir sessizlik oldu. Ömer Bey hiç gözlerini kaldırmayan Şekure'ye yanında bir şey söylemek söylememek için yutkunun dadısın, yutkunan dadısına bakıyordu. Nihayet dadı kendini daha fazla tutu, tutamadı. Şekure'ye eğildi. Niçin beyefendi doğrusunu söylemiyorsunuz? Dedi. Şekeri başını kaldırdı. Gözlerinde derin bir kararlılık. Yanaklarında bir ateşin dalgası vardı. Bakın efendim dedi. Size en nihayet doğrusunu söyleyeyim. Biz köye biz köye gideliden beri bey haftada iki kere, üç kere gelmiyor. Hatta bir defa bütün bir hafta gelmedi. Bunlar için bir takım çocukça sebepler buluyor. Bunları ben söylemeden siz keşfedersiniz. Siz keşfedersiniz. Kalemden geç çıkılmış da yetişilememiş yahut Deniz biraz fenaymış ta cesaret edilememiş falan filan. Bütün aldatılan kadınlara söylenene söylenene söylenen ezberlemiş şeyler. Ezberlenmiş şeyler. Ben hep inanıyordum. Tabii değil mi efendim? Hayır. Yalan söylüyorsun. Hep onun Refet'in yanında kalmak için diyemezdim ya. Halbuki ben hakikati pek iyi biliyordum. Refet'e burada bir ev tutulduğunda onun köyde bulunmasından istifade ederek orada kaldığından emindim. Hatta şimdi buraya gelirken evin önünden geçtik. Eğer içeri girmek mümkün olsaydı onları ikisi... Hatta şimdi buraya gelirken evin önünden geçtik. İçeri girmek mümkün olsaydı onları ikisini beraber çekire sustu. Bir saniyelik bir suskunluğun ardından gözlerini Ömer Bey için gözlerine dikerek sordu. Anlıyor musunuz efendim? Köyden niçin inmek istiyorum? Cevap beklemeyerek dadısının kucağından korsasını çekti. Gözleriyle onu giyebilecek bir köşe arıyor. Gözleriyle onu giyebilecek bir köşe arıyor gibi göründü. Sonra Ömer Bey için yazanesinin üstünde bir gazeteye uzandı. ''Lazım mı efendim?'' ''Hayır, alın.'' Korsasını asabi parmaklarla sarıyordu. Ömer Bey hiç duda dudaklarını ısırarak verilecek cevabı düşünüyordu. ''Bugün konakta mısınız?'' O korsasını dadısına uzatarak ve artık gitmek için peçesini düzelterek cevap verdi. ''Evet, bugün, belki yarın, belki büsbütün. Ömer Bey iç, Şekure'yi o kadar kesin bir kararlılık içinde buldu ki müsaade eder misiniz?'' dedi. Pınar Beyefendi ile görüşeyim. Şeküreşim de ayaktaydı. Şüphesiz efendim dedi. Hatta hakikati de söyleyebilirsiniz. Ah, Vedide taşlıkta onları bekliyordu. Şeküreyi ilk defa böyle yakından görmüş ve bedbaht kadın için birden öyle derin bir merhametle karışık sevgi duymuştu ki ona sarılıp öpmemek için kendini zor tutmuştu. İki genç kadın, bu Mesut eşle bir biçare Bedbaht, iki genç kadın bu Mesut eşle bu biçare Bedbaht insan vedalaştılar. Karı koca yalnız kalınca derin bir bakış bakışla bakıştılar. Ve Didi de birden kendini tutamadı. Gözlerinden birden yaşlar boşandı. Hemen oraya taşlıkta bir sandalyeye oturarak iki eliyle yüzünü kapayarak harap göğsüyle demin kapıdan çıkan bedbaht eş için bol bol orada sessiz, hareketsiz, üzüntüsünden titreyen dudaklarla duran kocasının karşısında uzun uzun ağladı. Boşka bazen işte farklı bir kelime olduğunda ya da vurgusunu farklı yaptığımda. Aa duraklıyorum. Bazen işte ağzım kuruyor ya da işte yanıma içecek bir şey almaya başladım artık. <gülüyor> ya da işte et, dışarıdayım çünkü. Ve etraftan meraklı gözler falan olacak olmayacak kadar uzun işte bir yerlere gitmeye çalışıyorum ama sıkıntı olmasın diye etrafı arada ses türümde bakıyorum ufak bir modadan sonra tansiyonum yavaş yavaş diniyor. Gerçekten. Ya araya ufak bir şey ekleyeyim. Yani bu şey dedin ya. İşte ben de hmm, tam olarak ne demiştin? <gülüyor> Burada horoz da varmış. Öğrenmiş oldum. Aa, şey dedin ya. Ben de güzelim yani ne yapayım falan. Dedin. Neden canımı yaktığını çok iyi biliyorsun. Ama büyütmem gereken bir şey değildi belki. Ama yine de yani. Ya sen öyle deyince ben de cevabını veriyorum loşka. Biliyorum. Biliyorum yani biliyorum. <gülüyor> yine diyorum yani. ...belki gülüp geçebileceğim tarzı bir şeydi ama... ...işte öyle olunca şey hissediyorum yani. Bilmiyorum ya. Diyorum yani loçkam gibi bir kadın nasıl mantık evliliği yaparak şey yapmış. Aklım almıyor. Aklım almayacağı çok şey var. Neyse ufak ara o tavrın eğer sıktıysan sıktıysa özür dilerim yani. Abi benim canım yanıyor öyle şeyleri o şekilde söyleyince. Çok özledim yanaklarını. Şımarmıyorum sadece yanaklarını çok özledim. Bir tık şımarmış olabilirim. Anla işte beni ya. Devam ediyorum. Suzy hikayesinde hiç şaşırmadı. Onda ilk günlerin öfkesinin yavaş yavaş yerini alan bir sakinlik, kocasıyla kaynanasından şikayeti bir gevşeklik, pencerelerin önünde uzun uzun durmalar, bütün halinde artık bu dargınlığın son bulmasını bekler gibi bir ümit gölgesi, sabahleyin mutfakta sabriye kadına tabir ettirilen rüyalar, daha sonra Andelip bacıyla bir başkasının ayak sesi işitilince kesiliveren fiskoslar fark etmişler ve bütün bu küçük şeylere bakarak Mehmet Ali Süvez Dile gelmeyerek olursa, Süvet Mehmet Ali e gelmeyecek olursa Süvez Dile Mehmet Ali'ye gideceğini hüküm vermişlerdi. <gülüyor> Ömer Bey hiç yalnız. Ömer Bey hiç yalnız. Kadınlar hemen her zaman böyledir demişti. Kocalarını bir kere severlerse sevgilerini mağlup edecek hiçbir kuvvet yoktur. Kocalarının ne zulmü, ne ihaneti, ne çirkinliği, ne huysuzluğu hiç hiçbir şey yoktur ki onları kendilerini döven Kıvıran, kıvıran eli gidip öpmekten, ayaklarının altında sürüklenmekten alıkoysun. Fakat tersine bir kere sevmemiş bulunurlarsa, ve dedi Andelip bacıya şaşıyordu. Hep onun başının altından çıkmış diyordu. Andelip söz edil gittikten sonra sırrı saklamaya lüzum görmemişti. Aa, elbette hanımım demişti. Koca ekmeği bu, koca ekmeği bu. Allah kimseciklere başka ekmek nasip etmesin. Ayıp değil, kadınım. Ayıp değil, kocanı... Kocasını elbette arar. Sövese de arar. Sonra kınalı saçlı köhne başını önüne eğerek iki kelimeyle bütün kalbini meydana koymuştu. Kocasından ayrılsa daha mı iyi olurdu sanki? Sonra pişman olacak, dövecek değil mi? Muhakkak Andilip Bacı kocasını dışarı uğratan ilk hiddet devresinin yatışmasından sonra pişman olmuş, dövünmüştü. Bir kere değil, keşke üç kere üstüne evlenseydi de yine beraber olsalardı. Ortaklarının çocuklarına bakardı. Onlardan bir ikisini üstüne alır bir ikisini üstüne alırdı Şaşkın o zaman adım o zaman adım başında bir koca var zannetmişti biri olmazsa diğeri demişti Hani ya koca Hani ya koca işte bekliyordu. Andilip bacının o iki kelimelik düşüncesinin içinde bütün bunlar saklıydı kuru sıska göğsünün kabarışında Hani ya koca Hani ya koca diyen bir Hüsran ahı var zannedilirdi. Bu akşam hep uzaklardan Ömer Bey için etrafında dolaştı. Onun gözlerini aradı. O, gizlice karısına gülerek dargın duruyor. Mahsus bir inatla gözlerini andelip Bacı'nın bu akşam bütün küçülen kambur vücudunun üstünden dolaştırarak gezdiriyordu. O, o kadar perişan, bu dargınlıktan o kadar üzgün, öyle üzgündü ki gözlerinin ayıp mı beyim? Aa, hiç ayıp değil ya manası öyle ricalarla doluydu ki nihayet Ömer Bey hiç acıdı. <gülüyor> ''Eee bacı!'' dedi. söz deli gönderdin ha?'' ''Sanki pek fena da olmadı.'' ''Peki gittin bacı.'' ''Ayıp değil ya, her kadın kocasının yanında gerek.'' O zaman andelip taştı. ''Allah ömrüne bereket versin beyim. Allah fidanlarını bağışlasın.'' Gördün mü bir kere? Beyim nasıl halden anlar. Arada çocuk da var, gözlerini süzerek başını eğerek ilave etti. E ee, ayıplanmaz.'' Bu ''Eee'' nidası türlü zengin manalarla uzamış... Uzamıştı. Karı koca kahkahalarını salıverdiler. Ne olduğunu pek anlamaksızın halının üstünde yuvarlanan Selma ile Leyla da bu kahkahalara katıldılar. Tam bu sırada evlerinin önünde bir arabanın durduğu işitildi. Ömer Bey hiç muhakkak hasta için dedi. Meslek hayatında her vakit böyle bir el gelip ondan yardım isteyen, şifa dileyen bir ihtiyaç eli, zavallı insan ıstırabının istirab kurtuluş ümidiyle titreyen eli vardı ki dakikadan dakikaya bu kapının çıngırağına basabilirdi. O zaman bitmiş, o zaman bitmiş sandığıdan bir günün sıkıntılarını tekrar yaşamak için özel hayatının saatlerini feda ederek o gün sabahtan akşama kadar görülen türlü hastalıklardan, ciğerler parçalana parçalana dinlenilen, açlığı iki şikayetlerden sonra bir müddet avutup zihni başka bir saadet ve istirahat ufkuna sevk eden kitapları kim kıymetli eşi, çocukları, bütün bu rahat ve bahtiyar yuvayı bırakarak o eli kapısına gelip medet bekleyen o elit takip etmek, gidip başkalarının matemlerine, dertlerine karışmak gerekirdi. Böyle zamanlarda kendi zevklerini feda etmekten derin bir lezzetle silkinerek kalkar, koşar. Ne vakit geleceğini bilmeyerek karısına, "Yine uykun kaçmasın. Çocukları yatır. Sonra kendin de hemen ninni yap. Olmaz mı koca bebeğim?" derdi. Vedide sokak, sokak kapısından soru soran Sabriye kadını dinliyordu. Sonra birden anlayarak Sabri'ye kocasına döndü. "Şeküri Hanım'dan." dedi. Ömer Bey iç dişlerinin arasından ah yazık dedi. Bugün onu o derece bitmiş, bitmeye o kadar yaklaşmış gördüm, görmüştü ki bir gün böyle birdenbire çağrılacağını anlamıştı. Fakat o günün bu derece yakın olduğunu tahmin etmiyordu. O hazırlanırken v Vedi'de soruyordu. Ne oldu acaba? Arkasını getiremiyordu. Lakin bugün pek fena görünmüyordu değil mi? Sonra birden kadın hissiyle zihninden bir şimşek geçti. Yoksa onun tefetin evine gitti de karı koca birbirine bakıştılar. Bu o kadar imkandan uzak olmakla beraber o derece akıllarına yatıyordu ki Ömer bir hiç karısının düşüncesine zannetmem derken içinden herhalde öyle olmalı diyordu. Sokakta arabaya binmeden evvel arabacıya sordu. <gülüyor> Küçük hanım bugün çok iyiydi. Buradan doğru konağa gitmediniz mi? Arabacından alınan yarım cevabı zihninde tamamlayarak dinledi. Şekure oradan çıktıktan sonra Refet'in evine uğramıştı. Orada dadısını zorlayarak biraz içeri girmişlerdi. Sonra çıkarken küçük hanımın titrediğini anlamıştı. Daha sonra artık konağa yaklaşırken birdenbire küçük hanım bayılmıştı. Arabacı ilave etmişti. Konakta da kimse yok. Birden Ömer Bey için aklına bir şey geldi. Bunu bir doktor sıfatıyla değil bir dost bir insan sıfatıyla yapacaktı. Bu genç kadın orada ölürken kocasının onu öldüren o adamın başka bir evde, başka bir kadının kolları arasında bulunması o kadar havasalaya sığmaz bir şeydi ki, bu fikri olası bütün tehlikelerin tehlikelerine karşı yerine getirmek istedi. Arabacıya, buradan giderken demin uğradığınız evden geçeceğiz dedi. Evet, hiç olmazsa onu alacak. Bu sefihi orada, oraya, can çekişen kadının yanına götürecek. Sanki onu bu kurbanın dizlerinin dibinde diz üstü düşürecek ve hep eli, o bir insan, insaniyet vazifesi yapan eli, bu adamın başını E, -E Şeküre'nin ayaklarına indirecek, öp diyecekti. Öp bu ayakları. Bu bir çareden afiste. Hiç olmazsa bu ölümün, bu ölünün son nefesine bir küçük teselli hediyesi var. Evet, o da bu aciz doktor. Zavallı. Evet, o da bu aciz doktor. Zavallı aciz bilimle bu genç kadına verilemeyerek, verilemeyen şifaya karşılık hiç olmazsa bu kocayı böyle aşağılık ve adi suçunun bu dehşetli manzarası karşısında isterse bir saat için pişman, mahcup bu kocayı götürecek. Böylece doktorluğun daha üstünde bir vazifenin insanlığın gereğini yerine getirmiş olacaktı. Bu evde ilk defa görülen bu yabancı misafirin yukarıya çıkmasına pek o kadar yardımcı davranmayan uşağı Ömer Bey iç, Çok mühim bir şey için beyefendi görmek isterim dedi. Ömer Bey aşağıda yemek odasına aldılar. Henüz yemek yememişlerdi. İki kişilik zarif bir sofra billurlarının gümüşlerinin parıltısıyla tavandan sarkan lambanın altında gülümsüyordu. Bu sofra kim bilir ne kadar sevincin, mesut kahkahaların şahidiydi. Hatta şimdi yine bu sofra öte bedbahtı. Bu sofra, ötede bedbaht kadının can çekiştiğini hatıra getirmeyerek neşe ve dolacaktı, etrafında buğseler uçuşacaktı. Ömer Bey içi buraya kadar getiren cesaret, şimdi bu birkaç dakikalık bekleyiş esnasında sarsıntıya uğruyordu. Kalbinde küçük bir çarpıntı vardı, bu suçlu kocaya ne diyecekti? Ona, ''Senin bu sofrada bir hakkın yok, Madem ki ötede senin için ölen bir eş var, burada toplanılan seleri, aranılan saadetleri bırakacaksın.'' Onun ölüm döşeğine gidip son saatlerini ile teselli edeceksin diyebilecek miydi ve bunu demeye hakkı var mıydı? İhtimal, Refet de Ferruh'u seviyordu. İkisi de birdenbire birbirinden mesuttular. Ya o bir çare kadın, o can çekişen eş, o nasıl fena bir tesadüfün kurbanı olmuştu da bu iki saadetin arasında kıvranarak ölüyordu. <gülüyor> Firuzu Ömer Bey için karşısında yeşil bir çehreyle çıktı. O sormaya hacet bırakmadan doğrudan doğruya hiçbir hile dolanmacına lüzum görmeden açıkça ziyaret maksadını söyledi. Bugün Şekeri Hanım'ı muayene, muayene ettim dedi. Zannedelim ki bir çare kadın daha pek çok zaman ıstırap çekmeyecektir. Ayrıntısını bilmemekte beraber bizden çıktıktan sonra buraya uğradığını da haber aldım. Şimdi de beni arıyorlar. O zaman düşündüm ki belki bu sırada hastanın yanında bir doktordan ziyade kocasını bulunmasında fayda vardır. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Ömer bir hiç söylerken Ferru'nun dudaklarında ufak bir titreme fark ediyordu. Belki bu adamdan pek kaba bir cevap alacaktı. O zaman ne yapacaktı? Düşünmemişti. Belki hiçbir şey yapmayacak, bu adama bir kelime bile söylemeyecek, yalnız çekilerek hastanın yanına koşacaktı. Ferruh bir saniye sustu. Sonra ölümün rüzgarı esen bu dakikada ona iyi adam sıfatını iade eden bir hisle birden karar vererek ''Gidelim efendim.'' dedi. <gülüyor> Ferruh'u tekrar beklemek gerekti. Bu defa Ömer Bey iç sabırsızlanıyordu. Geçen dakikalar bitmez tükenmez bir mübalağaya uzuyordu. Şeküre ne haldeydi Şimdi kocasının yanında ne olacaktı? Onu, ona ne diyeceklerdi? Ömer Bey iç zihninde bir düzen kuruyordu. Ferruh doğrudan doğruya gelmiş, karısından af istemeye lüzum görmüş olacaktı. Bunu beraber karar, kararlaştıracaklardı. Arabada en evvel Ferruh başladı. Kim bilir beni ne kadar suçlu buluyorsunuz dedi. Fakat hakikati bilseniz beni o kadar suçlamazsınız. Ferruh biraz fazlaca içmiş görünüyordu. Hissiyatını söylemeye iten bir ihtiyaç da bugün bugün anlattı. Şeküri'nin arabasının kapının Şeküri'nin arabası kapının önünde durunca Ferruh pencereden bakmış ve onu arabadan inerken görmüştü. Ne yapacaklardı? Refetle bakışıyorlardı. O zaman Refet atılmış daha ne karar verilmeden bana bırak demişti. Ya ben anlamadım ya. Tamam Ferruh. Erkek ismi. Refet. Gay mi bunlar? <gülüyor> o kadar kavramda deli sorular var ki. <gülüyor> Özür dilerim. Ya kaç seferdir bundan hikayesine tamam işte değiniliyor ediyor falan da. Refet kadın ismi mi şunu belli etseler yani. Refet. Korkuyorum Emirli de. O dönemde her dönemde olur da bu kadın olduğunu varsayıyorum. Devam ediyorum. Alright. <gülüyor> ne yapacağını karar verilmeden bana bırak demişti. Bir saat. Bir saat Ferru yukarıda kavranmıştı. Bu bir saat zarfında her dakikasında bir asır uzunluğu zannedilen bu müthiş ıstırap saatinde bu iki kadın birbirine ne demişler? Ne söylemişlerdi? Kadınmış. Of. Ne <gülüyor> lazım kurudum. Of Ya tamam Kadın olduğunu herhalde ki biliyorum da <gülüyor> Neyse Ben de kızımın adını Rezak koyacağım Değişiklik olsun <gülüyor> Ama gönlümden geçirenin Ne olduğunu biliyorsun Aslında elbette ki burada şaka yapıyorum Falan filan Of, görüyor musun bıçka? Böyle ufacık bir şeyin bile aslında şeyini yaptım da. İçin nasıl boruluyor? Benim kızımın olması. Başka birinden. İşte bunun can sıkıcılığı anlıyor musun? Böyle değinmeye kalktığında tam anlamlandıramıyorsun bile. Ama ben mesela bunun şu an güya Yani şeyini yaptım. Kitabın gidişatında şakasını yaptım. Bilmiyorum için burulmuş mudur. Elbette ki buruluyor. Sadece demek istedim. Senin şu an isteğini görmüyorum ya. O yüzden şey yapıyorum. Ama elbette ki burulduğunu biliyorum. Hatta böyle can çekiştiğini biliyorum. Canının yandığını biliyorum. Belki şu an kitabı bırakıp, belki de bu kaydı durdurup ben okumaya devam edeceğim zaten ama belki de şu an kaydı durdurup buna için burulacak. Belki şu an canın sıkıldı. kitap okumaktan ara vermek istedin. Bırakmak istedin. Böyle bir iç burulmasından bahsediyorum noçk anlıyor musun? Az önce bahsettiğim mevzu da Benim canımı öyle yakıyor yani Anlı işte Öyle tadım kaçıyor Şekure Şekure büyük bir soğukkanlılıkla Bu kadına kocasını sormuş Refet bir saniye gevşemeyen bir kuvvetle Ferru isminde kimse tanımadığına yemin etmişti. O zaman Şekure hemen inanmış görünerek Refet'ten af istemekle başlamış. Sonra bir arkadaşa bir dosta emanet edilen yürek sırları gibi bu kadının huzurunda kendi ıstıraplarına o başka bir kadının kolları arasındayken kendisinin hırsından azabından ölüyle geçen gecelerini hikaye etmişti. Refet bu kadına acı, acıyarak böyle bir müracatla evine gel gelindiğine hiddetlenmek için kuvvet bulamayarak sade dinlemişti. Nihayet Şekure acı bir tebessüsüne kalkmış. Refet'e ''Sizinle görüştüğüme pek müteşekkirim.'' demişti. Refet'in kocasını elinden alan kadın olmadığı inancıyla çıkıyormuşçasına ondan dostça ayrılıyordu. Yalnız çıkmadan evvel sokak kapısının yanında Ferru'nun topuzunda isminin baş harfleri yazılı gümüş bastonunu almış, Refet'e gözlerini kaldırmayarak geçerken rastlanmış, tuhaf bir şeye bakarcasına bir dakika bakarak yine yavaşça yerine koymuştu. Bu dakikada Refet oraya yığılmamak için duvara dayanmıştı. Bu hikayeyi Ferruh'u anlatırken Refet ağlıyordu. Fakat ne yapabilirdi? Onların ne kabahatleri vardı? O zaman Ferruh kendisini temize çıkarmak ihtiyacıyla bu evlerin tarihini yaptı. Refet'le en evvel bir evde tanışmışlar ve derhal sevmiş, sevişmişlerdi. İlk önce hiç kimse bu münasebetten haber almamıştı. Fakat sonra araya anne ve baba girmişti. Çocuklarını kurtarmak için bir çare düşünmüşlerdi. Evlilik... O zaman Şekure bulunmuştu. O zaman Şekure bulunmuştu. Birini kurtarmak isterken diğer birinin suçsuz bir kızın hayatına tehlikeye koymaktan hiç kimse çekinmemişti. Onların gözünde Şekure bir alet, alınacak bir ilaç, başvurulacak bir çareydi ki kendisinden beklenen fayda hasıl olmayınca anlatılabilirdi. Atılabilirdi. Ferruh, kesik kesik soğuk bir, boğuk bir sesle bu tarihi yaparken... Ömer Bey hiç zihninde bunun bütün ayrıntılarını buluyor ve canlandırıyordu. Ferru, annesiyle babasının elinde evlilik teşebbüslerinin akışına kapılmış sürüklenir, sürükleniyor görüyordu. O şüphesiz en son dakikada karşı koymaya karar vererek o dakikaya kadar kendini bırakmıştı. Fakat o son dakikada... Durma polis, durma. Ya bu durduğum yer, tamam şimdi gündüz vakti falan. Ama genelde böyle işte bir şey, alkol falan alanların, tıpların, tiplerin durduğu bir yer. O yüzden şey düşündüm yani. Buradan belki bazen... Geri geliyor. Volta atmak için polis falan geçiyordur. Ya bu durumun nasıl açıklarım? Aman. Gerçekten de buraya dönüyor. Neyse, I don't care. Heru kesik kesik boluk bir sesle bu tarihi yaparken Ömer Bey'in de bütün bütün ayrıntıları <gülüyor> gidiyor. kesik boğuk bir sesle bu tarihi yaparken Ömer Bey zihninde bütün bunun bütün ayrıntılarını buluyor ve canlandırıyordu. Ferruh annesiyle babasının elinde evlilik teşebbüslerinin akışına kapılmış sürükleniyor görüyordu. O şüphesiz en son dakikada karşı koymaya karar vererek o dakikaya kadar kendisini bırakmıştı. Fakat o son dakika karşı, dakikada karşı koymaya kuvvet bulunamamıştı. Muhakkak evliliğe kadar herkes evliliğe kadar herkes o baba ile ana Ferruh'u Refet'in elinden kurtarmaya çalışırken Evlilikten sonra bu vazife yalnız Şekura'ya, bu kuş kadar narin çocuğa bırakılmıştı. Kim bilir, belki bir gün bu adama bir dost gelmiş, onu karısına götürmek istemiş olsaydı... <gülüyor> ...Refet artık terk edilmesi gereken bu rüya hükmünde kalacak, nihayet vaz vazife sevdaya üstün gelecekti. Bakla. Kim bilir, belki bir gün bu adama bir dost gelmiş, onu karısına götürmek istemiş olsaydı... ...Refet artık terk edilmesi gereken bir rüya hükmünde kalacak... Nihayet vazife sevdai üstün gelecekti. Şimdi Ferru başını ellerinin arasına almış bir çocuk taşkınlığıyla bağıra bağır ağlıyordu. Demek bu adamda insanlık duyguları artık doğru yolu gösteren hiçbir sesi işitmeyecek kadar sararlaşmış değildi. Bu da bir hastaydı. Şifa bulmak için zavallı hasta ruhunu tedavi edecek bir manevi doktora muhtaçtı. Bu doktor vazifesine en büyük ustalığı çocuklarını kurban edilecek bir iş bir eş bulmak gibi kabul eden o babayla ana yerine getirmelilerdi. Şimdi, şimdi bunları nasıl tedavi etmeliydi? Şimdi ortada tedavi olunacak iki kişi, hayır üç kişi vardı. Belki ötede o billurlarıyla, gümüşleriyle parlayan sofranın başında bu gece yalnız yemeğe katlanmak için yutkunan kadın, evet, o da acınacak, ağlanacak bir zavallıydı. Ömer Bey hiç yanında Ferruh, üç hüçkıra ağlarken kendi kendine Hangisini acımadı ya Rab, bu üç kişiden hangisini kurban etmeli?'' diyor. Sonra zihninin içinden bir saniye, hemen şu arabadan atlamak, kaçmak, bu insanları kendi ıstıraplarında, kendi hallerinde bırakmak için bir arzu geçiyordu. Ferruh'la beraber arabadan indikten sonra selamlığın, eskiden konak, köşk ve evlerin erkekleri ayrılan bölümü, genellikle evlerin ön tarafında yola bakacak biçimde yapılır, kapısı doğrudan ana yola açılırdı.'' <gülüyor> Zaten, Aa... Selamlığın avlusunda ne yapmak gerekeceğine dair ikisi de şaşkınca birbirine bakıştılar. O zaman iki kelimeyle Ömer Bey hiç aklından geçeni anlattı. Peyrük başıyla hep kabul etti. Uşak Ömer Bey'e buyurun diyordu. İçeride kimse yok. Küçük hanımla dadısından başka kimse yok elinde şamdanla yol gösterdi. O zaman Ömer Bey hiç bu boş evin toplanmış eşyası arasından, sofalardan, odalardan geçmeye başladı. Şekrü'nün odanın odasının önünü, dadısını Şekrü'nün odasının önünde dadısını buldular. Başının örtüsüyle Ömer Bey'i karşılıyordu. Bizi boşuna, sizi boşmuyorduk efendim. Ömer Bey hiç Sizi boşmuyorduk efendim dedi. Ömer Bey hiç geniş bir nefes aldı. Şekrü yatağında oturmuştu. Hafifçe gülüyordu. ''Gördünüz mü? Bir kere yaramaz aslanıza.'' diyordu. ''Sizi gece yarısı nasıl rahatsız ettik. Asıl kaba dadımın. Arabada yorgunluktan, arabada yorgunluktan galiba biraz içime baygınlık gelmiş. Zayıflıktan değil mi efendim? Telaş olunacak ne vardı? Hemen arabayı size göndermiş.'' Ömer Bey iç yatağın yanında sandalyeye oturdu. bir hastalık için çağrılıp da hmm. bir hastalık için çağrılıp da böyle gülerek karşılamak karşılanmak kadar bizi memnun eden bir memnun eden bir şey düşünemezsiniz dedi. Arabada ufak bir baygınlık geçirdiğinizi söylüyordunuz. Muhakkak yorgunluktan ileri gelen bir şey olacak. Bugün epeyce yorulmuştunuz. Ben de de biraz kabahat var. Sizi muayene etmek arzusuyla oldukça yormuştum. İki dost sıfatı ile görüşüyorlardı. Şeküre acele acele hazırlanmış yatağında bir gecelik misafirlik için. Uykusundan uyandırılan bu odanın yarı terk edilmiş halinden bu bulaşmış bir zavallılıkla şimdi Ömer Bey için gözüne 2-3 saat içinde erimiş, küçülmüş görünüyordu. Ferruhtan bugünkü olaydan bir harf söylenmedi. Hatta Şükür'ü e rahatsızlığından bile bahsetmek istemiyordu. Ömer Bey için kendi evinden, karısından, çocuklarından bahsetti. <gülüyor> Evinizi ne kadar beğendim. Hele o taşlık. İnsan kendisine güzel bir bahçenin camlılığında farz ediyor. Sonra hanımefendi Fedide Hanım'dı. Hanım hanımefendi, sizi tebrik ederim. Bugün kendilerini de tebrik etmiştim. Kadınların iyiliğine biraz da erkekler sebeptir, değil mi efendim? Selma hanımla Leyla hanım, bakın onları kıskandım. Ben de isterdim boy boy evlat yetiştirmek. Köyde bir komşumuz var. Köylülerden fakir bir kadıncağız. Her yaz gidişimizde kucağında yeni bir çocuk görüyoruz. Şimdi kaç tane var bilmem. Kadın piliçlerini gezdiren bir tavuk gibi. Sonra birden konuyu değiştiriyordu. Haberiniz var mı? köyden bahsederken aklıma geldi. Biz yine fikrimizi değiştirdik. Yarın dadımla köye gidiyoruz. Size de rica edecektik ki hani ya babamı görecek hani, size de edecektik ki hani ya babamı görecek değil miydiniz? Artık onun lüzum görmeyiniz. Bugün anladım ki köy daha iyi. Bilmem. Burada bir kasvet var. Şüküre mümkün mertebe Ömer Bey için az söylemesine çalışarak konudan konuya geçiyordu. Bir ara odanın kapısına vuruldu. Dadısı koştu. Şekuru merak ederek dinliyordu. Bir dakika sonra dadısı döndü. Şekuru'nun yatağına eğilerek yavaşça ''Beyefendi'' dedi. Şekuru anlamamışçasına donuk gözlerle dadısına baktı. Sahi, sahi mi demek istiyordu. Sonra açıktan niçin içeri girmiyor dedi. Ciddi ta ciddi tabi <gülüyor> niçin içeri girmiyor dedi. Ciddi tabii bir sesle Ömer Bey içe bey gelmişti. Bu dakikada şu üç kişi ne yapacaklarını tamamıyla bilmeyen birer oyuncu durumundaydılar. Nihayet Ömer Bey hiç onları yalnız bırakmak gerektiğine hüküm verdi. Ayağa kalktı Şeküre'ye. ''Yahın burada mı olacaksınız?'' dedi. ''Hayır'' dedi. ''Erkenden köye.'' Sonra Ferruğ'un onayını almak için ona baktı. ''Değil mi? Yarın erkenden beraber gideriz.'' Birden Ferruğ'un cevabını beklemeyerek gözlerini tekrar Ömer Bey'e dikti. Bu defa artık üç beş gün sonra... Ömer Bey hiç bunu kendi kendine söylüyordu. Gülmeyecek olan bu henüz çocuk gözlerinde, garip bir tebessüm içinde öyle bir alay vardı ki açıkça Şekeri'yi aldattınız mı zannediyorsunuz diyordu. Etrafımda nasıl bir oyun döndüğünü döndürüldüğünü anlamıyor muyum? Fakat mademki 3-5 gün sonra hayatım bu yalanlarından tamamıyla, oh, tamamıyla uzak bulunacağım, hiç olmazsa bu son teselli veren yalanla çıkmış olayım. Ve yine o tebessümün içinde o manayı veren gözlerinin bir selamı ile ilave ediyor gibiydi. Böyle olmakla beraber size onun için teşekkür ederim. Ferruh, Ferruh Ömer Bey içi arabaya kadar eşlik etti. Hiçbir kelime söylemeye kuvvet bulamayarak. Yalnız orada Ömer Bey iç... Ferruh Ömer Bey içi arabaya kadar eşlik etti. Hiçbir kelime söylemeye kuvvet bulamayarak. Yalnız orada Ömer Bey arabaya binmek üzereyken boğuk bir sesle sordu. Artık hiçbir ümit yok mu? Ah. Ömer Bey hiç hakikati saklamayı lüzum görmedi. Zannetmem dedi. Onu hemen yarın köye götürünüz. Üç gün, beş gün bilinmez ki. Biz böyle şeyleri hiç kestiremeyiz. Ömer Bey hiç bu adamın yüzüne haykırmak istiyordu. Ah ah sen, sen isteseydin belki bu netice hiç olmayacaktı. Bugün içinde öz suyu koruyan bir çiçek mahzunluğuyla boynu bükük, düşmeye hazır bu kadın yaşamaktan memnun, yaşamak bahtiyarlığının lezzetiyle günden güne serpilerek sana ne güzel bir hayat... Ne derin bir saadet? Nasıl melek kadar güzel çocuklar verecekti? Fakat sen onu istemedin. Hayatta ümidi görecek gözlerin yoktu. Onu her gün bir parça öldürdün. Nihayet. Evet, işte artık üç gün, beş gün kaldı. Ondan sonra bu akşam, henüz oturulmadan bırakılan sofraya geri dönebilirsin. Yine, yine orada Şenbuselerle sana yalancı ihtiraslardan başka bir hayatta bir saadet vermeyecek olan o kadını kucaklayabileceksin. Fakat aranızda bir tabut, mahzun mahzun gülümseyen bir tabut bulunacak. Evinin yavaşça anahtarını sokarak kapısını açtı. Bu mini mini mesut yuva derin bir uykuyla uyuyor gibiydi. Merdivenin başında durdu. Geniş bir nefeste bu evin sade tavasını solumak istiyordu. Hayatın bu çok üzücü facialarına temastan sonra kendi hayatının sakin saadeti daha büyük bir açlıkla onu sarar, evinin mesut ruhu yumuşak ve şefkatli dudaklarını uzatarak onun gözlerinden, saçlarından öperdi. Bir dakika tereddüt etti. Yukarıya mı çıkacaktı? Kütüphanesine mi gidecekti? Uyuyamayacağından emindi. Bu meslek hayatının en acı günlerinden biriydi. Sabahleyin Bekir Servet ile Sahire Hanım'ın... Sahire... Neyse artık... Sabahleyin... Bekir Servet'le Sahiri Hanım'ın evinde garip bir komediyle başlayan bugün ne müthiş bir ile bitiyordu ya Rab. Şimşek içinde Nebileyi annesine ilacını içerirken dirseklerine kadar çıplak kollarıyla neyiri perdenin ar arasından gülümseyen şeytan gözleriyle gördü. Onlar da yarın korktum ben. Onlar da yarın birer refet olacaklardı. Onlar da geçtikleri yerde devrilip düşen tabutlar bırakacaklardı. Bir daha oraya gitmeyeceğim dedi. Sonra birden kendi kendisine sordu. Bunu düşünmeyi niçin yüzüm görmüştü? <gülüyor> Yıkarıda bir kapı açılıyor. Sofadan çekingen adımlarla yürün, yürünüyor zannetti. Vedide'nin sesini işitti. Bey, niçin çıkmıyorsunuz? Geceleri her çıkışında karısına uyumasını tavsiye ettiği halde onu hiçbir defa uykuda bulmamıştı. Vedide uyumak niyetiyle yatağına girer. Sokaktan geçen arabaları dinleyerek beklerdi. Uykusunda bile dinleyerek gözleri kapınır. Uykusunda bile dinleyerek gözleri kapanır. Beyni süzülür bir boşluğa. Düşüyor gibi olurdu Belki uyurdu Fakat bir dakika gelirdi ki onu kuvvet uykusundan silker Kulağına bir ses Kalk geliyor derdi Bu his onu hiçbir zaman aldatmamıştı Yatağında doğrularak beklerdi ve Bir dakika sonra kapının açıldığını işitirdi Ömer hiç onu elinde şamdanıyla buldu. Gecelik gömleğinin içinde yarı açık yardanından kayıp göğsüne doğru akan saçlarıyla henüz mahmur, kapakları hafifçe şiş gözlerini kamaştıran mumun ışığında bu çehre o kadar güzellik ki Ömer hiç aşkla, ihtirasla kolunu beline sardı. Hafifçe çekti ve dudaklarını henüz uykunun haraletiyle sıcak bir kadınlık kokusu yayılan omuza koyarak ...Uzuna koyarak bu taze hayatın sağlıklı nefesini uzun bir bursayla içine çekti. Şimdilik devam edemeyeceğim Roçkan. hoşça Hoşçakal. Görüşürüz. Bugün ikinci bölümün muhtemelen başka bir gün olur. İkinci bölümünün devamı daha doğrusu. Başka bir gün olur. Şu an iyi değilim sadece. Hepçim seni baba.